Merhaba değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız 8 Şubat 2018 Perşembe bugün Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz ben Utkızır'ı teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya hesabımızdan Twitter'dan Yeşil Bülten hesabından Programdan atılacak tweetlerle Seçil Tükkan bu haftanın yeşil bültenini biz her nereden dinliyorsanız oraya konuk edeceğiz. E, malum bu haftada çevre ve ekoloji gündemini e, Sinop belirledi desek yerinde olur. Çünkü Sinop'ta bir garip halkın katılımı toplantısı vardı. 6 Şubat günü. E, Pek çok basın yayın organına ya yansımadı bu görüntüler ve orada yaşananlar... ...ya da yansıdıysa eğer sayıları bir elin parmağı kadar olan... O kadar bile olmayan gazeteye ve bazı bir iki televizyon kanalına halkın katılamadığı e, halkın katılımı toplantısı olarak e, tarihe geçti diyelim. Bunun örnekleri Türkiye'de bir hayli vardı zaten. Bu da ilginç bir örnek oldu. Çünkü e, hani halkın katılamamasını bir yana koyalım. E, yerel yöneticiler, milletvekilleri e, dahi e, bu Toplantıda yer bulamadı. Hiçbir muhalif sese yer verilmedi. Önceden belirlenmiş kişilerin alındığı bir toplantı haline geldi. Nükleer Santral Projesi'nin e, toplantısı. Sinop'ta Nükleer Santral Projesi için düzenlenen çevresel etki değerlendirme chat süreci kapsamında düzenlenen halkın katılımı toplantısına Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül... CHP'li milletvekilleri ve yurttaşlar da alınmadı. Salonu dolduran e, pek çoğu iktidar partisinin mensubu olan insanlar e, milli enerjiyi e, savunduklarını beyan ettiler. Toplantıyı protesto eden aktivistlere e, küfür edildi. Linç girişiminde bulundu toplantıda ve e, gözaltılar yaşandı. Valilik önündeki Sinoplulara ise polisin biber gazlı müdahalesi oldu. E, Türkiye'nin en sakin, en huzurlu, en mutlu şehri olarak da e, basına, kamuoyuna sıkça Siyan, Sinop'ta hareketli günler yaşandı nükleer santral projesi sebebiyle. Biz de hem Sinop'ta yaşananları hem de santral projesine dair e, durumu ve oradaki yerel halkın ve belediyenin tutumunu konuşacağız. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz efendim. Merhabalar hoş bulduk. Ee, dilerseniz e, bu e, sizin de katılımınızın mümkün olmadığı diyelim e, Chat toplantısında neler yaşandı Yani o gün orada Sinop'ta neler yaşandı e, Ona dair hem sizin gözünüzden yaşananları Hem de değerlendirmelerinizi rica edelim öncelikle Peki Şimdi öncelikle size teşekkür ediyorum ben e, O kadar güzel Sinop tanıtımı e, yaptınız ki Yani işte Türkiye'deki en mutlu insanların yaşadığı En güvenilir En temiz En yeşil bir kente ve burada yaşayanlara böyle bir hakkın reva görülmesini yani hiç kimse kabul etmez. Şimdi şunu söyleyeyim, ben 40 senelik mühendisim. İki dönemdir Sinop Belediye Başkanıyım. Benim de ömrüm bu enerji projeleri içerisinde geçmiştir. Bu nükleer santralla ilgili olarak biz dünyanın muhtelif yerlerinde gittik. Bunun doğru olmadığını ifade ettik. Nedir ifade ettiğimiz, nereye gittik? Japonya'da, Fransa'da, Belçika'da valilerimizle beraber o zamanki valilerimizle bunu ifade ettik. Ee, söylenecek o kadar çok şey var ki, yani buna ne sizin programınız ne de benim vaktim e, cevap verir. Biz oralarda söyleyeceğimizi söyledik. Yalnız bir iki bir anekdot anlatacağım orlayla ilgili olarak. Şimdi bu halkın bilgilendirme toplantısı adı altında yapılan toplantı, halkın olmadığı bir yerde... Kimi bilgilendirdiler yani ben bunu merak ediyorum. Ben bu kentin belediye başkanı, bu kenti temsil eden e, bir kişi olarak ben yoktum orada yani. Ben yoktum, benim yanında Sinoplular da yoktu. Hani bu bindirilmiş kıtalar falan var ya yani bu ayıptır yani, yani insanlık ayıbıdır. Burada bırakın da yani burada yaşayanlar bunun kararını söylesinler. En azından demokratik haklarını kullansınlar. Siz şimdi alacaksınız şeyden sağdan soldan. Akşam oradaki uygulama otelinde yatıracaksınız, yedireceksiniz. Sabahleyin dörtte beşte de salonu, işte sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir takım insanlarla dolduracaksınız. Bunların içinde hiçbir tane sinoplu yok. Bir de şeyde yazmışlar, milli enerji, ya neresi milli? Hiçbir şeyi milli olmayan bir enerji bu, yani nükleer enerji. Türkiye'nin hiçbir şey yok bu konuda. Şimdi nükleer santral yapılması gereken yer, sevgili kardeşim şunu söyleyeyim. Ben atalarımın da atalı doğma büyüme Sinopluyuz. Bizim ortak paydamız Sinop sevdasıdır. Sinop Bütün Sinopluların ortak paydası Sinop sevdasıdır. Şimdi biz belli bir yaşada gelmiş olan insanlarız. Bizim çocuklarımız, torunlarımız var. Yarın bize derlerse ki ya dede, baba, başkanım niye bize bunu reva gördünüz? Biz bunu cevabını veremeyiz. Şimdi nükleer santral demek Sinop'ta cennetin içerisine Cehennemin yerleştirilmesi demektir Hiç bunun Lamicimi yok yani Şimdi siz 10 bin hektarlık bir alanı Çevirmişsiniz Olduğu gibi orman Sinop'un bir özelliği vardır Orman potansiyeli açısından Türkiye'nin iki kat orman potansiyeli vardır Türkiye'de bu rakam 29'dur Sinop'ta bu rakam 60'tır ve bizim ormanlarımız Denizden itibaren başlar Dediğim gibi cennet gibi bir yerdir burası siz şimdi geçen İstanbul'dan dönüyorum uçakla, bin hektarlık bir bölümde yani nükleer santralı yapılması düşünülen bölümde bütün ağaçları şey yapmışsınız, ee, kesmişsiniz. Yani insan vicdanen sızlar, insanın vicdanı sızlar, benim sızladı çünkü. Bir insan, hümanist bir insan olarak benim vicdanım sızladı. Bugün bir ağaç 30-40 senede ancak ağaç noktasına geliyor. Hiç acımadan, hiç utanmadan... Vicidansızlamadan o bin hektarlık alandaki ağaçları tıraş etmişler. Hani bizim Türkçemizde bir laf vardır. Ne der? Yaş kesen başı kesmiş olur, baş keser. Evet orada bin hektarlık alanda baş kesilmiştir. Sayısını siz düşünün. Bu bir kere yani e, insanlık ayıbıdır. Şunu söyleyeyim. O bilgilendirme toplantısına gelince ben her, hayatım boyunca hep ders çalışarak gitmişimdir bu tür toplantılara. E, 270 sayfalık böyle göreni de ürketen bir rapor var, bilgilendirme toplantısı raporu. İnan 200 sayfasını falan okudum. Yani şu e, e, okusanız siz de gülersiniz. Jacklar, cuklar işte böyle. Buna yapılacaktır, edilecektir. İşte işte orası birinci derecede sit alanı. İçinde bir sürü tarihi olgular var. İşte ağaçlar var, deniz var, yeşil var. Yapılacaktır. Böyle cakcuk şeklinde. İfadelerle şeyi doldurmuşlar tam 270 sayfa Hani bir çuval keçi kulağı, bir gram bal hesabı Şimdi o gün gittik tabi Ben de halkımı temsilen halkımla beraber Gittik e, toplantı yapılacak yere Tabi sayın vekiller vardı orada Neyse bir yere bir majin hattı e, çekmişler Tomalar işte gaz bilmem neleri işte polis kardeşlerimiz o çocukların da yapacakları bir şeyleri yok Tanıdığımız çocuklar var işlerinde falan Geçmek tabi orayı mümkündür. Aynen dedim ki ya halkın olmadığı bir yerde nasıl halk toplantısı yapılır? E başkanım sizi arkadaşları işte götürelim. Ya ben niye gideyim benim halkım burada beklerken ben oraya gideyim ne yapayım? Doldurmuşsunuz yani böyle AKP patentli ee, kişilerle. Ya yazıktır ayıptır yani ya böyle bir şey olur. Niye konuşmaktan korkuyoruz? Bırakın biz de konuşalım. Biz de hakkımızı savunalım. Dolayısıyla ben zaten itiraz dilekçemi de yazdım. Halkın olmadığı, halkın katılmadığı e, tamamen yandaş bir grubun yani işte adına trolda ne dersen de yani yandaş bir grubun e, belli tipler de var. isim zikretmeyeceğim. Orada işte güya bir şey nükleer santral halkı bilgi topla, bilgilendirme toplantısı. Ya halk yok ki orada yani. Orada militanları var doldurmuşsunuz halkı bilgilendirme diyorsunuz. Halk yağmurda çamurda orada oraya beş altı yüz metre mesafede tutuldu. Ne zamana kadar tutuldu ben de onlarla beraberdim. Tutuldu şey işte e, burada bir e, şey toplantı bitti haberi gelince işte orada dediler hadi gidelim biz de ne yapalım yani işte e, bir tutanak tutuldu herkes işte imzalarını attı dilekçesini verdi bunun halkın katılım toplantısı olmadığını ifade ettiler. Daha sonraki ben ayrıldım tabii yani bizim yoğun işlerimiz var geldim yani vilayetin önünde hiç hoş olmayan şeyler de olmuş ona da üzüldüm dediğim gibi biz Türkiye'de en modern en eğitimli en mutlu insanları bizim kitabımızda literatürümüzde kavga yürültü yok yani ama şu var tabii. Demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanmak, düşüncelerimizi ifade etmek var. Vali Bey, peki bir şey sormak isterim size. Sizin Buyurun. Vali Bey ile görüşme şansınız oldu mu, ya da ilin diğer e, mülki dâri amilleriyle görüşme şansınız yani, oldu mu? Yani yok, öyle bir şansımız olmadı. Ee, yani o noktayı gördükten sonra, yani <gülüyor> konuşmanın da çok fazla bir esprisi olacağını düşünmedim açıkçası. Evet yani bir taraftan şöyle de bir öylesi bir dönemden de geçiyor ki Türkiye yani her nasıl bu nükleer santrali protesto etmenin karşılığı barışçıl bir protestonun bile karşılığı e, polis müdahalesi oluyorsa aslında ben sormak isterim size e, tabii ki özgürsünüz buna dair bir e, yorumda bulunup bulunmamakta ama yani şimdi belediye başkanlarının dahi görevden alındığı bir ortamdan geçerken e, siz endişe duyuyor musunuz kendi adınıza? Yok ben hayatım boyunca hiç endişe duymadım. Ben dediğim gibi 40 mühendisim. mühendisiyim. Türkiye'de önemli noktalarda önemli işler yaptım. Burası benim doğup büyüdüğüm bir yer. Ben sadece memleketime doğup büyüdüğüm yere vefa borcumu ödüyorum. Harika da işler yapıyoruz. Sinop Belediyesi bugün her konuda Türkiye'de parmakla gösterilen bir belediyedir. Bununla da gurur duyuyorum. Hiç kimseden de ne korkum vardır, ne endişem vardır. Bir yerde de biz yani kaderimiz kader eğer bazı şeyler kaderde varsa bu çıkar yani kaşıkta. Ondan hiç kimse e, şey yapamaz. E, biz aslanlar gibi görev yapmaya çalışıyoruz. Şimdi benim de şimdi sorunuz varsa sorun gene de yalnız bu konuyla ilgili olarak. Buyrun. Şimdi bir anekdot anlatmak istiyorum. Biz e, bu çok önemli olduğunu düşündüğüm için anlatmak istiyorum. Biz şimdi Japonya'ya gitmiştik tabii o zaman işte Kuska Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'yla 3 tane vali, 3 tane belediye başkanı. İşte 3 tane ticaret hırsız başkanı gibi bir grupla gittik. Şimdi burada 3 ortaktan bir tanesi Japon Mitsubishi, Fransız, işte Suez, bir de Belçika firması. Japonya'daki şey önemliydi. O zaman da Fukushima yeni patlamıştı daha. Bizi orada, yani Japonlar 46 tane santralları varmış onların e, bu anlamda nükleer santral. Onları bakım almışlar. Bizi bakım aldıkları e, santralın kalbine kadar getirdiler, anlattılar orada. Daha sonra fabrikalarına getirdiler. Ondan sonra da toplantı noktasına geçtik. Şimdi bize şu bilgiyi verdiler. Japon hükümeti 46 tane santralın bakım alınması dolayısıyla nükleer enerji olayını dışarıdan doğalgaz, petrol ve türevleriyle karşılamak üzere anlaşma yaptıklarını işte bu nedenle de Japon hükümet, hükümetinin ilk defa 70 milyar dolar civarında işte dış ticaret açığı verdiğini ifade ettiler. Şimdi ben onlara dedim ki, <gülüyor> size iki tane sorum olacak bizim, benim. Hı hı. Ben bu soruları lütfen iştenlikle cevaplandırın. Öğrenmek istiyorum ben de. Bir, bu 46 tane santralı ee, ne yapacaksınız şimdi? Fukushima'ya kimsenin gitmesi mümkün değil. 30 sene olmuş, belki daha fazla... Çernobil patlamış Çernobil'e ulaşamıyorsun Şimdi Karadeniz'de öyle bir şey ki Her evde bir tane kanserli var Allah kimseye şey Böyle bir şeyi reva görmesin Benim eşimde kanser göğüs kanseri Karadeniz'de olsun, Sağ olun teşekkür ederim uğraşıyoruz Her evde bir kanserli var Hani o zaman birisi çıkıp da çay içmişti falan Yani bunda bir şey yoktur falan filan diye Yani artık çaresiz kalınca Allah'a aval ediyorsunuz bazı şeyleri Dedim ki ne yapacaksınız bu nükleer santralları Dedi ki bakım onarımı yaptıktan sonra ki Japonya gibi böyle teknoloji devi olan bir ülke. Biz santralların olduğu noktada halkımıza soracağız bunu. Eğer halkımız derse ki bu çalışsın çalıştıracağız. Oradaki yetkililerin ifadesi. Derse ki çalışmasını istemiyoruz kapatacağız. Ben de dedim ki ben de Japonya'dan bizi yönetenlere sesleniyorum. Biz modern medeni insanlarız. Bizi yönetenler de bize sorsunlar ama böyle sormasınlar tabii yani. Böyle sorgu olmaz. Bize sorsunlar ey Sinoplular bunu istiyor musunuz? Eğer Sinopluların %51'i tabii bilgilendikten sonra bunu istiyorsa hiç sözüm yok benim yani. Hani bizim o zamanki gittiğimiz Sayın Vali şu anda kim bilir nerede Vali yani. Yani biz buradayız ama bizim... Toprağımız burası bizim e Mezarımız da bu kentte olacak Bu anlattığınız yani, hikaye şu açıdan da ilginçmiş. Sinop projesi 2013'te e ilk kez bir Japon heyetin e Ziyaretiyle ortaya çıktı Sizin evet. gittiğiniz daha önceye dayanıyor Anladığım kadarıyla yok, önce... 2013'ten sonradır bizim. Öyle mi? Bir, yani. bir çalışma başlamış mıydı öncelerden yani o, o civarlardadır belki 2013-14'tür e Bir soruyu sordum ve dedim ki Bizi yönetenler de bize sorsunlar Eğer bu halkın 150'i istiyorsa Sözüm yok ben ...görevimi yapmadımdır ama çoğunluk öyle diyorsa da bir şey diyemem... ...iki ve en önemlisi şu... ...bu santralın deniz kenarında yapılması mecburiyeti var mıdır? Dedi ki yok öyle bir şey... ...deniz kenarında yaptığın zaman soğutma suyunu denizden aldığınız için... E, ...yatırım maliyeti daha şeydir... ...yani daha azdır yatırım maliyeti... ...her yerde deniz yok ki dünyada bir sürü yerde santral varmıştır herhalde... ...e dedi bunu dağın tepesine de yaparsın tabii o zaman teknoloji değişecek... Ve yatırım maliyeti daha fazla olacak. Ya şimdi sevgili kardeşim burası Türkiye'de balıkçılığın odak noktası. Biz geleceğimizi turizm ve eğitime bağlamış olan bir kentiz. Şimdi bazıları da diyor işte bazı yerde santral varmış da onun dibinde yaşıyormuş. Onu diyenler gelsin o santralın dibinde yaşasın da ben onu gönder, onu bir göreyim. Dolayısıyla bunun deniz kenarında yapılmak mecburiyeti yoktur. Deniz kenarında işte bir diyor şeylerine göre iki derece su ısınacakmış. Ya burası hep balık yuvalarının olduğu yer yani. iki derece deniz suyunun ısınması burada e, deniz e, içindeki hayatı da bitirir yani. Yazık bu işten ekmek yiyen onlarca yüzlerce binlerce insan var yani. E, kimse e, bunu, kimsenin buna hakkı yok. Şimdi bunun Sinop'ta seçilmesinin bir nedenini ben samimi ve açık yüreklikle şunu söyleyeyim. E, şimdi santralın santral eğer normal çalışıyorsa tabii şu oturduğumuz masa gibi sağlıklı bir yer ama Patladığında e, tabii, tabii yakıp yıkıyor. İlk şey yaptığı yerde 15 kilometre ilk etki yüzde %100 etkilediği adam alan 15 kilometre. Ondan sonra tedricen devam ediyor işte bu 30 kilometreye falan çıkıyor. Şimdi Türkiye'de baktığınızda nüfus kilometre kareye 90 kişi. Sinop'ta baktığınızda bu rakam 30 kişi. Şimdi santrali kurmayı düşündükleri yerin yarısı denizde. Zaten bir daire çizerseniz merkezden beraber yarısı denizde. Yarısı da içeride kalıyor işte burada da yani kilometre kareye 30 kişi var nüfus da çok az. Yani daha doğrusu Sinop'u gözden çıkartmışlar da yani. Yani orada işte giderse de 50 bin kişi 100 bin kişi adam gider yani ama bunu başka yerde etkisi çok daha fazla olur. Başka bir neden olduğunu da zannetmiyorum yani. Bu söylediğiniz çok önemli gerçekten altını çizmek lazım. Bunu kabul etmiyor kimse edilmeyecektir de tabii ki ama da dair de benzer düşünceler içerisinde olanlar var. Yani benzer hisler içinde olanlar var ama Sinop'ta nüfus yoğunluğu düşük bir Alan olması sebebiyle e, seçildiğini söylüyorsunuz aslında. Yani nasıl bir evet. aksilikte e, en az tırnak içinde söyleyeyim en az zayiatla değil mi? Evet. E, atlatmak için. E, bu da tabii sinopluları, e, Sinop'luların dünyasında başka bir şeye tekabül ediyor. Evet. Bir, yani, için, bir Şimdi samimi söylüyorum benim, anlamına, benim bu atalarımın bu ataları da e, bu kentte yaşamış. Ama böyle bir şey olduğunda ben bu kenti terk etmeyi bile düşünürüm. Çoluk çocuğumu torunumu torbamı alırım giderim. Olmaz. Yaşamak istemem böyle bir şeyde. Evet. İsteyenler i̇şte varsa gel de değişiriz. Gelsinler buraya onlar. Bunu savunanlar gelsinler buraya biz gidelim buradan yani. O yüzden şimdiden siz bu projeyi engellemek istiyorsunuz. Hemen şimdi bir notu şöyle. aktarayım mı ben size? Ee, bir Özgür saniye. Düz yazmış e, gazeteci arkadaşımız. Japonya ne e, Sizin söylediklerinize dair şimdi bir mesajla iletti bana. Japonya'da şu anda sadece 5 reaktör çalışıyormuş. Fukushima öncesi bu rakam 54'müş. Halka sorarak sizin de dediğiniz gibi yapılıyormuş bu ve 7 yılda sadece 5 reaktör için izin alabilmişler. Ben zaten benim söylediğim ifadeler evet. oradaki Japon yetkililerin aktarmış olduğu evet, ifadelerdi yani. Aslında yani, yani izin e, halka sorduğunuz zaman bunun bir karşılığı olmadığının da böyle bir kayı, e, kanıtı bu. Yani durum sayın olarak. arkadaşım halka rağmen bir şey olmaz. Halka rağmen olmaz ki yani. Evet. Ya burada biz yaşıyoruz yani. Bu burada yani yaşayan bunun sıkıntısını derdini çekecek olan bizleriz yani. Bize sormanız lazım. Ben bunu Japonya'dan söyledim 3 veya 4 sene önce. Evet. Yönetenlere söyledim. Dedim ki bir anket yapın burada. Burada eğer burada yaşayanların %50'si bunu istiyorsa sözüm yok kardeşim yani. Ben bir abi olarak ...düşüncelerimi ifade etmişim... ...kabul görmemiş veya... ...olur inanmamışlar bana... ...yapın bunu yapın ama... ...bunu yapmadan ben yaptım oldu olmaz... Nükleer karşıtı platform zaten bu Sinop'ta da Mersin'de de nükleer santrallere karşı mücadelesini sürdürüyor. Pek çok e, sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütünün bir araya gelmesi, meslek odalarının bir araya gelmesiyle oluştu. Peki siz burada belediye olarak e, nasıl girişimlerde bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz Belki Bey? Onları da rica edelim sizden. Ya biz yani belediye olarak bizim tabii öyle o anlamda bir aktivitemiz söz konusu değil. Yani belediye olarak biz belediye hizmetleri, vatandaşın mutluluğu, refahı için... Hizmetlerimizi en üst seviyede yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu arada işte sizin gibi televizyon, gazete, bilmem ne geldiği zaman bu konudaki düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bulunduğumuz her noktada. Ülkemizin muhtelif noktalarına veya dünyanın muhtelif noktalarına gitmemiz gerekiyorsa orada bu işi olmasını isteyenlere karşı da oturup konuşuyoruz. Medeni iki insan gibi. Başka türlü yani bizim böyle bilmem falan filan yani. Nihayet ne karşı da devletimiz var yani e, biz devletimize karşı saygılı olan insanlarız. Yani e, ama istiyoruz ki bizi yönetenler de bize karşı saygılı olsunlar. Yani biz böyle çıkıp da işte vur falan filan böyle bizim şeyimizde literatürümüzde hiç yoktur. Belediye olarak da yok böyle bir etkinliğimiz yoktur bizim. Biz sadece insanları bilgilendiririz. Yeri ve zamanı olduğunda bunun yanlış olduğunu işte mesela ben o toplantıya katılmış olsaydım halkın bilgilendirme toplantısı. Orada da bir grup vardı herhalde bunun doğru olduğunu ifade eden. Ben de çıkacaktım orada, bunun yanlış olduğunu ifade edecektim. Oradaki insanlar da bizleri dinleyip ona göre karar vereceklerdi yani. Peki, e, görüşmeler yapma şansınız oluyor mu e, bu konuyla ilgili? Yani devletin çeşitli kademelerinden e, yöneticilerle e, hiç konuşabildiniz mi derdinizi Bakın, işte, anlatabildiniz mi? Şöyle, yani be, bir toplantı vesaire falan olunca konu nükleer olduğu zaman tabii ki anlatıyoruz yani. Hı -hı. Çünkü ben burada bir noktada halkın sesiyim yani. Ne cevap Onların alıyorsunuz taleplerini peki? dile getiriyorum yani. Ne cevap Efendim? alıyorsunuz peki? Yani biz Sinov'da bunu dediğinizde. Yani ben tabii o toplantılarda ne cevap aldı yani bir sürü toplantılar olmuştur bunun işte dediğim gibi hem Türkiye'de hem diğer şeylerde. Yani işte bunu yapmayı düşünenler bu işin faydalı olduğunu vesaire falan filan yani onları anlatıyorlar yani. Benim söylediğimin tam tersini söylüyorlar tabii yani. Ama onlar burada yaşamıyorlar tabii. Evet o en yakıcı durumla karşı karşıya dinler, Onlar burada yaşamıyorlar diyorsunuz. Mesela Belçika'da bir toplantıya gittik Bir hanımefendi çıktı Nükleer santralın faydalarını anlatıyor Dedim ki bir sorum olacak öğlen zamanıyla Peki dedim siz nerede yaşıyorsunuz e, Belçika'da yaşıyorum Yaptığımız toplantıda e, incelemek için gittiğimiz Nükleer santralın işte yakınında bir yerdeydi Yok anladım Belçika'da yaşıyorsunuz da Burada mı yaşıyorsunuz siz dedim Yok dedi ben dedi Brüksel'de yaşıyorum ha, Dedim bakın Sayın Bayan siz burada yaşayın, bu şekilde konuşun, eyvallah. Ama siz gelip burada yani böyle bunu söyleyeceksiniz, ondan sonra vın gidip Belçika, Brüksel'de yaşayacaksınız. Bir, yani çok kasaba gibi bir yerde bizim gittiğimize. Yani böyle şeyler oluyor maalesef. Yani e, bunun işte e, tabii e, çok da böyle sivri bir şeyler söylemek istemiyorum. Yani bunun işte parayı alıp söyleyenler var, işte bilmem ne yapıp e, konuşanlar var, var da var yani işte. Bitmiyor Peki. dünyada var yani sadece Türkiye'de değil yani. Muhakkak enerjide evet. büyük bir pasta var o pastada haliyle büyük. Yani bir de şey var ya yani. şimdi bakanlar yani şimdi e, tabii ki şunu da söyleyeyim yani bir ülkenin enerji portreyinde işte hidrolikte olmalı termitte olmalı e, ne bileyim nükleer de olmalı işte başka enerji çeşitleri varsa onlar da olmalı. Ama yer seçimine çok dikkat etmek e, gerekir yani. İnsanların en az etkileneceği, doğanın en az etkileneceği yerler olmalı bunlar. Ama bir şey diyeyim mi ee, Bakı Bey, kusuruma bakmayın da. E, siz, yani nükleer de olmalı dediğimizde en az etkileneceği yeri seçmeye kalktıklarında Sinop'u seçebiliyorlar ne yazık ki. E, maalesef. Böyle bir durum var. Maalesef. Öyle değil mi? Yani ben enerji sepetim de her tür enerjiden olmalı. Dünyada bakıyorsunuz, dünyayı gezdiğinizde bir sürü güneş panelleri görüyorsunuz rüzgar işte gürleri görüyorsunuz yani demek ki yani insanlar yanlışı gördüler yanlıştan döndüler. Evet benim çok fazla da vaktim yok. Peki, bir başka grup ediyoruz. bekliyor yani burada. Teşekkür İnşallah bu geldi sizin vesilenizle. Yani bu e, bizi dinleyen e, insanlar olabilir. Sinoptların bu feryadına, bu sesine kulak verirler diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Medeniyetler için sağ olun. Evet değerli dinleyenler Baki Ergür Sinop Belediye Başkanı telefon hattımızdaydı. Ee, geçtiğimiz salı günü e, Sinop'ta yaşananlar halkın katılamadığı halkın katılımı toplantısı olarak e, basına yansıyan daha doğrusu bu meseleyi takip eden basına yansıyan diyelim. Olaylar o olaylar çerçevesinde hem kentte yaşananlar hem de belediyenin ve tabii ki şahsının yani belediye başkanı Baki Ergün'ün tutumunu öğrenmek sizlere aktarmak istedik bu haftaki Yeşil Bülten'de kapatalım programı haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.